Dünyada iken bütün iyiliklerinin karşılığını görerek doğruca cehenneme gitmesi için kendisine ölüm kolaylaştırılır. Ehli hikmetten bir zat, sekerat yani ölüm sarhoşluğu halindeki kişilerin neler hissettiklerini sormayı alışkanlık edinmişti. Kendisi ölüm döşeğine düştüğünde sordular. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Şöyle cevap verdi.